Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Nesrin Sandalcı'nın başlattığı kampanya, Aydın'da 15 ayrı yerde maden arama çalışması yapılması için açılan ihaleye karşı çıkıyor ve Aydın'da yeni maden ocakları istemiyoruz diyor. Change.org Taksim, Aydın'da Yeni Madenlere Hayır adresindeki kampanyada Neslin Sandalcı projenin bütün detaylarını açıklıyor. Kampanya metninde verilen bilgilere göre projenin detayları şu şekilde. İhaleye açılan yerlerin bir kısmı ikinci derecede sit alanlarına ve kültür miraslarına yakınken bazı alanlar yerleşim yerlerini kapsıyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde Aydın'ın Bozdoğan, Didim, Çin'e, Karpuzlu, Karacasu, Kuşadası, Köşk ve Söke ilçelerinde olmak üzere toplam 4783 hektarlık alan maden işletmesi ve araması yapılmak üzere ihaleye açıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Aydın ve İzmir illerinde yer alan 4. grup maden sahasını 3 ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek. Konuya ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Nesrin Sandalcı projeye neden karşı olduğunu şu cümlelerde açıklıyor. Aydın'da yeni maden sahası arama çalışmalarına ve maden sahası açılmasına karşıyız. Çünkü yapılacak çalışmaların insana ve doğaya büyük zarar vereceğini düşünüyoruz. Aydın'da ciddi tahribatlara yol açacak, ihaleye açılan yerler içerisinde tarım arazileri de var. Tarımsal üretime zarar verecek, ihaleye açılan yerler içerisinde ormanlık araziler de var. Ağaçlarımız maden arama işletme nedeniyle kesilecek, turizme zarar verecek, yeraltı su kaynakları zarar görecek. Bu maden arama çalışmalarında aydın tehlikede, yaban hayata tehlikede. Organik tarım, alternatif turizm, değerlerinden yaylacılık, doğal su kaynakları, yeraltı su rezervleri, küçük ve büyükbaş hayvancılık, orman örtüsü ve endemik bitkilerimiz tehlikede. Geleceğimiz geçmişten gelen miras bırakılan değerlerimiz tehlikede. Eğer bu işletme yörede açılırsa ve maden çıkarmaya yönelik yeraltı ve yerüstü işletmeleri arazi yapısını bozacak. Böylece toprak profili bozulacak. Bu durum ekolojik dengeyi etkileyecek. Ormanlar, tarım alanları, akarsular ve buralarda yaşayan canlılar zarar görecek. Maden işletmelerinden çıkan katı atıklar kontrol edilmediği takdirde telafisi olmayan kalıcı zararlar verecek. Bu zararlı maddelerin toprakla bütünleşmesiyle zamanla canlılığını yitirecek ve çorak hale gelecek İşletmelerin bulunduğu yerlerde hava ve su kirliliği de oluşacak. Maden işletmelerinin bulunduğu bölgelerde doğal ve tarihsel dokuyu bozulacak. Bu da turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek. İşletme faaliyetlerinde meydana gelecek patlamalar ve toz bulutları önce deprem etkisi yaratacak. Sonra doğal bitki örtüsü üzerini kaplayacak. Zararlı atıklar zehirlenmeye yol açacak. Deprem etkisi yaratan patlamalarla Yeraltı suları yok olacak, çıkardığı toz ve döllenmeyi önleyerek meyve ağaçlarını verimsizleştirecek. Gelecek nesillerde çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre için bu duruma duyarsız kalmayalım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bu projeyi iptal etmesini, Aydın'a halka bırakmayı istiyoruz. Buradan şirket yetkililerine sesleniyoruz. Aydın'da maden aramanızı ve doğamızı, çevremizi katletmenizi istemiyoruz. Türkiye'yi, Ege'yi, denizi, tabiatı seven, Yaşam dostları, gelin hep birlikte imza kampanyasını destekleyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Bu kampanyaya imza vermek isterseniz, Change.org Taksim, Aydın'da Yeni Madenlere Hayır adresini ziyaret edebilirsiniz. Zeki Güler'in başlattığı kampanya, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kurulması planlanan Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Tesisine karşı başlatıldı. Change.org Taksim, Suyuma Taşıma Dokunma adresinde yer alıyor. Zeki Güler kampanya metninde şu ifadelere yer veriyor. Bölgemizde yaşayan canlıların, bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin sağlığına ve doğaya çok büyük zararları olacağından bu projeye bütün gücümüzle engel olmaya çalışıyoruz. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, bu güzel doğamızı korumak adına imza kampanyamıza katılmanızı rica eder, saygılar sunarız. Siz de kampanyaya imza vermek isterseniz. Change.org Taksim Suyuma Taşıma Dokunma adresini ziyaret edebilirsiniz. Yine Ordu'nun Mesudiye içerisinden bir başka kampanya var. Bu kez ise HES'lere karşı yani hidroelektrik santrallere ırmak için. Change.org Taksim Mesudiye HES adresinde bulunan kampanya HES'lerin bugüne dek bölgeye verdiği zararlara dikkat çekiyor ve daha fazla Hess yapılmasına karşı çıkıyor. Kampanyayı başlatan Burak Açıkgöz şu ifadelere yer vermiş. Ordudan uzaklaşınca Yeşil'in yaylasına Mesudiye'de HES daha öncesinde birçok nehrimizi kuruttu, ekolojik dengemizi sarstı. Nehirlerimiz artık akmıyor, balıklar bile yüzecek su bulamıyor. Doğamız katledildi, katlediliyor. Mesudiye'de çok az nüfus var, yerleşim seseyerek, Ses olamıyoruz, sesimiz siz olun istiyoruz. HES'ler sağladığı yararların dışında pek çok zarara da sahip ve genellikle inşa edilecekleri alanlarda istenmiyorlar. Bu durum HES'ler neden istenmiyor sorusunu da beraberinde getirmekte. Çünkü yere halkı HES'lerin yarardan çok zarar getireceği düşüncesinde. HES'lerin ne gibi zararları olduğunun da açıklandığı kampanya metnine change.org taksim mesudiye HES adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere gezegenimizin madenlerle delik deşik edilmediği bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonunu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.